Bismillahirrahmanirrahim. İlk sorumuz sigara ile ilgili. Hocam, bir zehcimiz şöyle soru sormuş. Sigara içmek caiz midir? Sigaraya verilen para acaba israf mıdır? Yani ailenin rızkından kesilip buralara veriliyor. Acaba bu da israf kapsamına girer mi? Bir ayeti kerimede Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimizden bahsederken, edilirken يُحِلُّ mutayyibat ve وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسَ O Peygamber ki insanlara, Müslümanlara helal ve hoş şeylerin helal olduğunu bildirir, helal sayar, helal kılar ama pis, habis, kötü, çirkin olan şeyleri de haram kılar. Hı hı. Şimdi Hiçbir Allah'ın kulu kalkıp diyebilir mi ki sigara, tütün, e, helal ve tayyiptir? Tayip ne demek? E, yani temiz. Hoş, e, temiz ve insanın fıtratına uygun olan şey. Habis nedir? Kötü, pis, zararlı ve insanın tabiatına, fıtratına aykırı olan şey. Şimdi sigara e, insanın fıtratına uygun mu? Hiç kimse uygundur diyemez, tabipler de diyemez, ee, başka bilim adamları da diyemez. Sigara insanın e, vücuduna zarar verir mi? E, herhalde bunu bilmeyen yok, herkes de onun zarar verdiğini biliyor. Hatta sigara paketlerinin üzerinde devlet şu ibareyi de koymak mecburiyetinde kalmış, sigara öldürür. Aynen bu ifadeyi yazıyorlar. Hı hı. Şimdi insanın vücuduna zarar veren çeşitli hastalıklara başta kansere yol açan bir habis şey elbette ki haramdır. Onun içilmesi kesinlikle caiz değildir ve o pis şey için harcanan para elbette ki israftır. Hem de israfın dik alasıdır. Onun için sigaradan uzak durmak gerekir. 1952'de Kahire'de uluslararası bir tıp kongresi düzenleniyor. Orada bilim adamları ve din adamları müştereken bir toplantı yapıyorlar. Ve sigaranın birçok zararlarını tespit ediyorlar. Mesela damarların genişlemesine, kandaki al yuvarların sayısının azalmasına, kansere yol açıcı bir nesne olduğuna karar veriyorlar. E böyle bir şeyi Be, vücudun beynindeki e, hücrelerin de ölmesine yol açıyor. E, böylesine zararlı bir şey için harcanan para elbette ki israftır. Onun helal olduğunu hiç kimse iddia edemez. Evet.